Mekke'nin Fethi Bir hayli zayiat vererek Muhte'den geri dönen Müslümanların durumunu gören Kureyş, Müslümanların yok edildiklerini zannederek Beni Bekir kabilesini Huzac kabilesinin üzerine saldırdı. Onlara silah yardımı da yaparak Bekiroğulları kabilesini Huzac kabilesine karşı kışkırttı. Onlardan birkaç kişiyi de öldürdü. Huzac kabilesi Mekke'den kaçtı. Amr bin Salim Medine'ye hareket etti. Durumu Peygamber'e anlattı ve kendisinden yardım istedi. Bunun üzerine Resul sallallahu aleyhi ve sellem Ey Amr! Yardım olunmuş bulunuyorsun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in giriştiği bu ahdi bozma işinin karşılığının ancak Mekke'nin fethiyle olabileceğini kararlaştırdı. Kureyş ise ahdi bozduğundan dolayı korkuya kapılmıştı. Anlaşmayı uzatmak ve akdi sabitleştirmek üzere Ebu Sufyan'ı Medine'ye elçi olarak gönderdi. Ebu Sufyan Medine'ye gidince Resulullah ile görüşmeden önce kızı ve aynı zamanda peygamberin zevcesi olan Ümmü Habibe'ye yöneldi. Kızının odasına girip Resulullah'ın döşeğine oturmak isteyince Ummu Habibe döşeyi dürdü. Ebu Sufyan babasını mı döşeye tercih ettiği için yoksa döşeyi mi babasına tercih ettiği için onu dürdüğünü sorunca Ummu Habibe'nin cevabı şu oldu. O Allah Resulünün döşeğidir. Sen ise necis pis bir müşriksin. Senin onun üzerinde oturmanı istemiyorum dedi. Ebu Sufyan, Ey kızım, vallahi benden sonra sana şer dokunmuş bulunuyor deyip öfkeli olarak çıktıktan sonra, anlaşma ve müddetin uzatılması için Resulullah ile görüştü. Resulullah ona hiçbir cevap vermedi. Resulullah'ın kendisiyle konuşmasını sağlamak için Ebu Bekir ile görüştü. Fakat o bunu reddetti. Ömer ile konuştu. Ömer şiddetli bir şekilde cevap verdi. Bunun üzerine Ebu Sufyan, ben size Allah Resulüne aracı kılıyorum ha. Vallahi beraberimde yalnız kumtuhaneleri bulsam bile sizinle mücadele edeceğim diyerek Ali bin Ebu Talib'in evine gitti. Ali'nin yanında Fatıma da vardı. Medine'ye geliş sebebini Ali anlattı. Ve Resulullah'a aracı olmasını istedi. Hz. Ali Resulullah'ın verdiği bir karardan hiçbir kimsenin kendisini geri çeviremeyeceğini yumuşak bir dil ile anlattı. Ebu Süfyan da bu sefer Fatıma'ya Oğlu Hasan'ın kendi himayesinde olacağını söyleyerek ondan yardım istedi. Fatıma, hiç kimse Allah Resulüne bu konuda tesir edemez dedi. Dünyanın başına dar geldiğini anlayan Ebu Sufyan, Mekke'ye döndü ve Medine'de başına gelenleri kavmini anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem süratle herkesin hazırlanmasını emretti ve Mekke'ye doğru yola çıktı. O, kan dökülmeden ani bir baskınla kavminin teslim olmasını ümit ediyordu. İslam ordusu Medine'den Mekke'ye doğru yürüdü. Ordu Mekke'ye 4 fersah mesafede bulunan Zahran ulaştı. İslam ordusunun sayısı 10.000'i 10 bulmuştu. Fakat Kureyş'in bundan haberi yoktu. Kureyş yaptıklarına karşı Muhammed'in girişeceği harekatı hesaba katmıştı. Sonra Ebu Sufyan hissedilen tehlikenin boyutlarını anlamak için Mekke dışına çıktı. Yolda Müslüman olan Abbas'a rastladı. Abbas, Resulullah'ın katırına binmiş, Resulullah'tan eman dilemelerini sağlamak için Kureyş e haber vermek için Mekke'ye doğru gidiyordu. Abbas, Ebu Sufyan ile karşılaşınca bak insanlar arasında görülen şu zat Resulullah'tır. Mekke'ye eğer zor kullanarak girerse Kureyş'in vay sabahına dedi. Ebu Sufyan, çözüm nedir dedi. Abbas, Ebu Sufyan'ı katırının arkasına bindirdi ve beraberinde götürdü. Ömer'in ateşinin yanından geçerken Ömer radiyallahu'nun, Peygamber'in katırını gördü ve Ebu Süfyan'ı tanıdı. Abbas'ın onu korumak istediğini anladı ve koşarak Resulullah'ın çadırına gitti ve Ebu Sufyan'ın boynunu vurmak için Allah Resulü'nden izin istedi. Abbas: "Ya Resulallah, ben onu korumama almış bulunuyorum." dedi. Ömer ile Abbas arasında çok şiddetli münakaşalar geçti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: "Ey Abbas, onu çadırına götür, sabahleyin de bana getir." dedi. Sabah olunca Resulullah'a getirilen Ebu Süfyan Müslüman oldu. Abbas Resulullah'a hitap ederek dedi ki, Ya Resulallah, biliyorsun ki Ebu Süfyan övünmeyi seven bir kimsedir. Ona bir şey ver. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Evet, kim Ebu Süfyan'ın evine girerse emin olur. Onun kapısını kendi üzerinde kapayan kimse emindir. Mescide giren emindir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Sufyan'ın dağın girişinde Mekke'ye giden vadinin dar yerinde durdurulmasını, İslam ordusunun oradan geçişini görmesini ve ordunun gücünü kavmine gidip anlatmasını emretti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girmek için elden gelen bütün tedbirleri almıştı. Bütün kabileler Ebu Sufyan'ın bulunduğu yerden geçtikten ve İslam ordusunun haşmetini kendi gözleriyle gördükten sonra Ebu Sufyan kavmine döndü ve şöyle seslendi. Ey Kureyşliler! Bu Muhammed hiç karşı koyamayacağımız bir güç ile size gelmiş bulunuyor. Kim Ebu Sufya'nın evine girerse emin olmuştur. Kim kapısını kendi üzerine kapatırsa emindir. Kim Mescid-i Haram'a girerse kendini emniyette istesin. Bunun üzerine Kureyş karşı koymayı durdurdu. Resulullah Mekke'ye yürüyerek girdi. Silahlarını kuşanmış olarak Mekke'ye girerken ordunun dört kısma ayrılmasını emretti. Kan dökmeye mecbur bırakılmadıkça, adam öldürmemeyi emretti. Halid bin Velid'in birliğinden başka, bütün ordu herhangi bir mukavemetle karşılaşmadan Mekke'ye girdi. Halid'in birliği, ufak tefek mukavemetle karşılaşmışsa da, az zamanda bertaraf edilmiştir. Allah Resulü, Sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'nin en üst tarafına çıkıp orada konakladı. Orada az bir müddet kaldıktan sonra, Kabe'ye varıncaya kadar yürüdü ve onu yedi defa tavaf etti. Sonra Kabe'nin bekçisi olan Osman bin Talha'yı çağırdı ve Kabe'yi açtı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin kafasında kalabalık bir cemaatle birlikte durdu ve şöyle hitap etti. Allah'tan başka ibadet edilmeye layık ilah yoktur. O tektir, eşi ve ortağı yoktur. O vaadini yerine getirdi ve kuluna yardım etti. Bütün düşmanları tek başına bozguna uğrattı. İyi bilin ki cahiliye çağına ait her şey mal ve kan davaları, Beytullah'ın perdedarlığı ile hacılara su dağıtma adetleri dışında hepsi de şu iki ayağımın altındadır kaldırılmıştır. İyi bilin ki kampçı ve sopa ile yapılan yarı kasıtlı hatayen adam öldürmenin ağır bir diyeti vardır. Bu da kırkı hamile olmak üzere yüz devedir. Ey Kureyş topluluğu! muhakkak ki Allah cahiliye gururunu, cahiliye atalarıyla öünüp yüklenmeyi sizden kaldırmıştır. Bütün insanlar Adem'den, Adem de topraktan yaratılmıştır. Sonra şu ayeti okudu. Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık ve tanışasınız diye kabile ve halklar halinde ayırdık. Şüphesiz Allah katında en üstün olanınız, Allah'tan en fazla korkanınızdır. Şüphesiz Allah alimdir ve habirdir. Daha sonra şöyle dedi. Ey Kureyşliler! Benim size ne yapacağımı biliyor musunuz? Onlar... Keremli bir kardeş ile Keremli bir kardeşin oğlu olarak ancak senden hayır bekliyoruz dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Haydi gidiniz hepiniz serbestsiniz dedi. Bu sözüyle Kureyş ve Mekkelilerin affedildiği ilan oluyordu. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye girdi. Duvarlarında melek ve nebilerin resimlerinin olduğunu gördü. Bu resimlerin silinmesini emretti ve silindi. Duvarda ot ağacından yapılmış bir güvercin sureti gördü. Onu eliyle kırdı ve yere attı. Sonra elindeki kılıç ile putlara işaret etti ve şu ayeti okudu. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur. Bütün putlar yere serildiler. Kabe böylece bunlardan temizlenmiş oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 15 gün kaldı. Bu süre zarfında Mekke'nin işlerini tanzim ediyor... Bilenler İslam'ı üretiyorlardı. Böylece Mekke'nin fethi tamamlandı. Ve İslam davetine karşı koyacak güçler bu fethi ile ortadan kaldırılmış oldu. Bununla zaferi mübin tamamlandı. Böylece Taif ve Huneyn'de kolaylıkla yok olabilecek ufak tefek engeller hariç dahili hiçbir direnç kalmamış oldu.